Yeah. Merhabalar Açık Radyo dinleyicileri, Sanat Hayat Programı'na hoş geldiniz. Ben Aslı Kırbaş. Sanat Hayat Programı, Açık Radyo'nun bu hafta başlayan yeni yayın dönemindeki yeni bir programı. Bundan sonra her salı bu saatte kültür, sanat ve tasarıma dair alternatif sohbetleri konuklarımızla birlikte paylaşacağız sizlerle. Programın önceki kayıtlarına ve haberlere ulaşmak için blogunu ziyaret edebilirsiniz. Sanathayat.wordpress.com adı. ...olacak ee, geçmiş program kayıtlarımız ve gelecek programla ilgili haberlerimiz. Bugün konuğum Yücel Tunca. Ee, merhaba, hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Yücel Tunca çok değerli bir fotoğrafçı. Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Vakfı'nın kurucularından biri ve bugüne kadar birçok kolektif işte e, ve projede yer almış. Ve kendi kişisel çalışmaları da var. Aslında biraz kendinden dinleyeceğiz onu. E, bugün biraz fotoğraf üzerine söyleşeceğiz. Aslında fotoğrafçıların e, daha çok bu toplumsal olaylardaki... Rolleriyle ilgili konuşmaya çalışacağız. Geçtiğimiz cumartesi de bir örneğini gördük aslında. yanı yediğin Yücelo'dan dinleyeceğiz. Ee, o halde kendisini tanıyarak başlayalım. Tekrar hoş geldiniz hocam. Çok teşekkürler Aslı. Ben e, gazetecilik kökenli bir fotoğrafçıyım. Uzun zaman basın fotoğrafçılığı ve fotoğraf editörlüğü yaptım. Ee, yaklaşık 15 yıllı geçkin bir zaman boyunca ee, son zamanlarda daha fotoğraf eğitimine ağırlık veriyorum çalışmalarımda. Hem Galata Fotoğraf Hanesi'nde hem Bilgi Üniversitesi'nde fotoğraf dersleri veriyorum. Ee, belgesel fotoğraf ve basın fotoğrafçılığı hala ilgi alanımda. Ee, kendim de üretmeye gayret ediyorum. Özellikle dokümenter fotoğraf alanında çalışmalar yapmaya gayret ediyorum. Ee, ama oldum olası sanıyorum hep bireysel çalışmaların yanında kolektif çalışmaları e, önemsedim, değer verdim. Birlikte e, iş yapmayı seviyorum sanıyorum. O yüzden de şimdi yakaladığımız bu modda e, hem vakıf olsun hem de Galata Fotoğrafhanesi olsun... Çevremizdeki fotoğrafçılarla ortak işler yapmaya devam ediyoruz. Hı hı. Ee, sabah Açık Radyo'da Açık Gazete programında da bahsi geçti. Cumartesi günü gerçekleştirdiğiniz insan zinciri. Ee, sizden dinleyelim ne olduğunu. Tam da 1 Mayıs haftasındayken evet. 36 bin polisin İstanbul'da 19 bin polisin de Taksim'de yer alacağı günde. Ee, cumartesi günü ne oldu hocam ve kimler yaptı bu güzel etkinliği hareketliliği hı hı. diyelim. O 36 bin polisin küçük bir kısmı yine İstiklal Caddesi'nde ve Galatasaray'daydı o gün. Ee, biraz onların şaşkın bakışları altında önce Galatasaray'da toplandık. Bu Gezi Sanatı Forumu'nun e, çağrısıyla yapılan bir sanatçı eylemiydi. Ee, bu kez daha çok fotoğrafçılara odaklı olarak bir çağrıydı. 500 insan 500 fotoğraf sanat zinciri oluşturacak şekilde Galatasaray Meydanı'nda toplanıldı. Taksim yönüne doğru. Elimizde fotoğraflarla e, sıralandık ve elimizdeki fotoğrafları işte yoldan geçenlerle paylaştık. Onların da zincire katılmasını e, sağladık, davet ettik. Temel olarak hedef e, halkı 1 Mayıs'ta Taksim'e çağırmaktı. Çünkü e, bizler de emekçiler gibi e, Taksim'de kutlamak istiyoruz 1 Mayıs'ı. E, Taksim'in 1 Mayıs alanı olduğunu kabul ediyoruz ve hani... Hükümetlerin, iktidarların bulundukları dönemler içerisinde başka yerler e, tarif etmelerini, göstermelerini, buyurmalarını doğru bulmuyoruz. Kendi yapmak istediğimiz bizim için tarihi ve imgesel önemi olan yerlerde kutlamak istiyoruz elbette ki bayramımızı. Bu yönde bir çağrıydı bu. 200'den fazla fotoğrafçı, fotoğraf sever, sanatçı bir araya geldi. E, Frans konsolosuna ne kadar yürüyebildik? Sonra polis barikatıyla orada durdurulduk. E, birkaç tane küçük tiyatro oyunu... Mehmet Özer'den şiirler dinledik ve sonra tekrar Galatasaray yönüne doğru yürüyüş yapıp işte 1 Mayıs marşını söyleyerek eylemi sona erdedik. Güzel bir eylem oldu, iyi bir çağrı süreci oldu bize kalırsa. Medyada da hala yankıları devam evet. ediyor. Ajans Tabloid'de de bir şey var, foto röportaj var bununla ilgili aslında. Ajans evet. Tabloid'den de bahsedebiliriz Hı -hı. programın devamında. Hı -hı. Oradan erişebilirler fotoğraflara da. Evet şimdi e, tabii ki önümüzdeki e, iki gün sonra bir Mayıs'ta daha önceki yıllarda geçen yılda yapamamıştık gerçi onu. daha önceki yıllarda yine fotoğrafçılar olarak e, Taksim'e çıkmak için beraber e, yürüyüş kortejleri düzenleyip e, şişhaneden yürüdüğümüz yıllar olmuştu ama maalesef bu sefer. Ee, ne yazık ki galiba e, fotoğrafçı kimliğimizle orada daha çok e, devlet tarafından yöneltilmiş hak ihlallerinin fotoğrafını çekmekte geçecek ve e, bayramımızı istediğimiz gibi kutlayamayacağız gözüküyor. <gülüyor> Ee, ne yazık ki üzücü yani şey aslında hani bu ülkenin tarihinde yine 1 Mayıs yani çok mutlu bir Mayıs ta, e, sahneleri yok ama belki bir kare fotoğrafınız vardır o günlerden bile. Ama bugün Hı -hı. belki hani ona bile imkan bırakılmayacak evet. öyle ummayalım ama e, peki Gezi Sanatı Forumundan bize kısaca bahsedebilir misiniz? E, bir, bir oluşum sanırım bu da evet. birçok sanatçının yer aldığı. Evet. Adından da belli zaten. Gezi direnişi sonrasında ortaya çıkmış bir dayanışma hareketi. Sanatçılar arasında hani gezi ruhunun devamında beraber kolektif işler yapma amacıyla bir araya gelmiş. Aralarında sanatın farklı alanlarından çok sayıda insanın bulunduğu bir forum ortamı. Ee, düzenli olarak toplantıların yapıldığı ve zaman zaman gündeme bağlı ya da kendi gündemi içerisinde eylemlilikler, etkinlikler düzenlemeyi hedefleyen bir oluşum. Ee, çok farklı kesimler var. Ee, herhangi bir örgütsel bağı olmayan, e, bağımsız sanatçıların ya da örgütlü sanatçıların içinde bulunduğu e, ve giderek kitleselleşmeye çalışan bir sanatçı e, inisiyatifi diyebiliriz aslında. Daha önce de bir program yapmıştık sizinle epey oluyor aslında kış aylarındaydı o zaman program daha Nor radyoda yapılıyordu hı hı. O zaman da aslında demiştik hani bu dayanışma ruhu sanatta da yerini buluyor hani fotoğrafçılar arasında bir dayanışma hani bu bu anlamda oluşuyor işte birçok sanatın farklı dalındaki insanlar arasında oluşuyor aslında bir gezinti forumunda belki onun bir örneği yine ee, Galata Fotoğrafhanesinin de hani öncülük ettiği gezi zamanı e, yaralanan e, ya da işte darbe Şiddete maruz kalan fotoğrafçıların e, bir çağrısı, bir bildirisi olmuştu. Belki ondan evet. kısaca bahsedip e, şeye de evet. geçebiliriz. Bir örnek olarak e, Galata Fotoğrafhanesi içerisinde ya da dışarıdan katılım gösteren fotoğrafçıların oluşturduğu bir ürün var. Bir e, üretim var. Hı hı. E, ondan da bahsedelim. E, hazır kolektif çalışmalardan da bahsediyorken. Olur tabii ki. Aslında Galata, Galata Fotoğrafhanesi'ndeki kolektif çalışmalar... Birazcık daha eski tarihleri doğru gidiyor ama gezi eylemleri sırasında e, hemen o dönemde bir fotoğrafçı inisiyatifi oluşturduk ilk aşamada. E, çektiğimiz fotoğrafları ortak platformlarda birleştirmek ve daha sonra kamuoyunun ilgisine sunmak amacıyla yani bir tür iletişim ağı oluşturmak amacıyla e, Taksim'de elini çek fotoğrafçı inisiyatifi adı altında bir oluşum gerçekleştirdik. Ee, i̇lk hareketimizi Facebook üzerinde sayfalar açarak yaptık ve bütün çalışmalarımızı orada e, yaygınlaştırdık. Hemen arkasından bu bir web sitesine dönüştü. Ee, şu anda e, Taksim'de elinçek.org adresinden takip edilen e, bir inisiyatif sitesi. Gezi direnişinin neredeyse bütün görsel hafızasını e, içinde barındıran, aynı zamanda 1 Mayıs'ların görsel hafızasını içinde barındıran bir web sitesi. O tam anlamıyla bir kolektif çalışma. Aynı dönemde fotoğraf vakfı olarak e, gezi direnişi sırasında yaralanan ya da polis şiddetine maruz kalan ya da baskısına maruz kalan gazetecilerin ve fotoğrafçıların ne yazık ki listesini tutmak durumunda kaldık. E, Ağustos ayına geldiğimizde 130'u aşkın e, listede isim Ortaya çıkmıştı. Bunların bir kısmı... Bu size ulaşanlar ya da Ancak... direkt söyleyenler yani bunun birçok şehirdeki eylemlerde de maruz kalan evet, onu, listeye girmemiş kişiler var belki. Onu tam söyleyelim. Bunlar sadece İstanbul listesi. Hı hı. İstanbul dışındaki listeyi oluşturamadık ne yazık ki. O listeleri daha sonra Fotoğraf Vakfı'ndan sık sık hem Türkiye'de hem yurt dışında yayınlayarak dikkati çekmeye... Ve şiddetin, e, devlet tarafından üretilen şiddetin bir an önce e, sonlandırılması çağrılarımız oldu. Gazeteciler Sendikası zaman zaman bu e, listelerimizle e, valiliklere başvurarak e, bunlar hakkında soruşturma açılması ya da önlem alınması isteklerinde bulundular. O da yine kolektif bir e, çalışma örneği olarak karşımıza çıktı. E, yine aynı süreç içerisinde belgesel fotoğraf topluluğu Ada altında bir e, oluşum gerçekleştirdik ki taksim enliçek fotoğrafçı inisiyatifi de o grubun içerisinde, içerisine dahil oldu sonrasında. E, ve e, bir yandan Taksim ve tabii ki onu bir semgi olarak ele alırsak da bütün demokrasi sürecini fotoğraflayan e, basın fotoğrafçıları ve e, belgesel fotoğrafçıların içerisinde yer aldığı bir gruptu. Evet. İlk kitabımızı yayınlama kararı aldığımızda bunun e, Gezi Direnişi kitabı olmasına e, karar verdik. E, i̇şte hazırlıkları birkaç ay sürdükten sonra Şubat ayında, 2014 Şubat ayında e, Gezi işi kitabı ilk kitap olarak çıktı. Şimdi o kitap e, farklı içeriklerle fotoğraf notları başlığı altında altı ayda bir yenilenerek hı hı. bir belgesel fotoğraf dizisi olarak... E, yayınlamaya devam edecek. Belki bir parantez ...açabiliriz. Fotoğraf notları aslında uzun ...zamandır yayınlanan bir e, yani ...uzun zamandır var olan bir yayın. E, dergi ama, olarak. Evet dergi olarak Hı -hı. ...ama hani belki daha fotoğrafçıları ...mesela hikaye hikaye yani kendi e, ...hazırladıkları fotoğraf röportajları ...gönderiyorlardı ama bu fotoğraf notları ...onlardan farklı. Yani tam da bahsettiğimiz ...amaçla bir araya gelmiş. Evet. Bahsettiğimiz niyet e, sebebiyle ...ve ihtiyaçla aslında ...kolektif ve tek bir konudan ...oluşan bir fotoğraf notları. Hani Fotoğraf notları aslında burada biraz da şekilde değiştirmeye başlıyor Başlayalım, belki. Hı hı. Aslında bir şey daha belki hatırlatmak lazım. Daha gezi eylemleri olmadan önce yine Gezi Parkı'nda fotoğrafçıların çalışmaları vardı. Ee, yani... Taksim dayanışması değildi sanırım. Taksimde inceki inisiyatifi. Taksimde işte, inceki evet. inisiyatifi. O zamanlar da aslında bir yıl bir şey önce yatıyordu. başladı bu çalışma. Evet, yani geze eylemleriyle birlikte başlamamıştı. Evet. Yine ben bir fotoğrafların ellerde taşındığı bir, evet. bir şey hatırlıyorum, evet. bir eylem hatırlıyorum. Evet. Hatta işte o ağaçlara çarpılar konduğu zaman da yine parkta evet. idi aynı inisiyatif. Evet. Ee, tam da aslında hani konudan bahsediyorken bir şarkıarası verelim sizin seçtiğiniz, bizim için seçtiğiniz evet. şarkı. Çaynavamından dinleyelim. Ee, i̇yi dinlemeler. Thank you. Tekrar merhabalar. Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat Programı devam ediyor. Ben Aslı Kırbaç. Tekrar hatırlatalım. Yeni yayın döneminde e, Sanat Hayat Programı salı günleri bu saatte sizlerle birlikte olacak. Kültür, sanat ve tasarıma dair alternatif sohbetleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Konuklarımızla birlikte. Yücel Tunca bizimle birlikte. E, fotoğraftan ve aslında e, toplumsal e, Türkiye'nin hararetli toplumsal e, hareketliliğinden bahsediyorduk. E, polis şiddet bahsettik Gezi kitabından bahsettik ee, Ben de belgesel fotoğraf programı öğrencilerinden biriydim Ve sizin e, bize derste anlattığınız bir şey geldi aklıma şarkı arasında ee, Polis teşkilatının e, kuruluş yıl dönümünde e, sanırım işte fotoğraf bekleniyor Geçen aslında New York'ta da oldu benzer bir şey sanırım Onlar evet. Twitter üzerinden yaptılar <gülüyor> e, işte polislerin fotoğrafları isteniyor ve siz orada bir şey yapıyorsunuz Siz <gülüyor> anlatın devamını <gülüyor> Ee, aslında bu yakın bir zamanda Türkiye'de de tekrar polis teşkilatı e, O da bir insan başlığıyla e, bir fotoğraf yarışması düzenledi bu yarışmaların ilkiydi İşte yıl olarak tam hatırlamıyorum ama 5-6 yıl kadar önce olabilir o zaman yine e, polislerin vatandaşla olan ilişkilerini aklamak adına e, yapılan bir bir e, PR çalışması gibi bir şeydi. Ee, i̇şte yaygın biçimde ne yazık ki bazı arkadaşlarımızın da içinde jüri olarak bulunduğu bir yarışma. Tabi kulağımıza gelince bu yarışmanın başladığı e, çok heyecanlandık. Biz de katılmak istedik bu yarışmadan e, bir sonuç almak için. E, ondan sonra tabi ki fotoğraflarımızı seçtik. E, böyle bir yarışmaya gönderilebilecek fotoğraflar neler olabilirdi işte. <gülüyor> Toplumsal olaylarda çekilmiş... Yoğun e, polis ciddi fotoğraflarından oluşan serileri e, fotoğrafçı arkadaşlarımız bu yarışmaya katılmak üzere gönderdik. Hepimiz iyi sonuçlar bekliyorduk ama hiç ödül alamadık, mansiyon <gülüyor> Geri alamadık. Geri dönüş oldu mu? Geri dönüşte olmadı, sessizlikle karşılandı. İşte tam bu olayda geçenlerde New York polis evet. teşkilatı tarafından yine öyle bir PR çalışması e, olarak duyurulmuş. Ama ve aynı cesaret, yöntem. Twitter'da. Yani riski göze evet. almak olmuş olabilir. Aynı yöntemle e, Amerikalılar da yoğun polis ciddiyetini anlatan fotoğraflarla bir cevap vermişler. Hı hı. E, şimdi belgesel fotoğraf birliği mi demiştik? E, topluluğu. E, o topluluğun şimdi Gezi kitabı çıktı. Peki var mı e, şu an bir çalışması? İkinci kitap hazırlanıyor. O da Haziran ayında çıkacak. E, bu sefer içinde 11 ayrı hikayenin bulunduğu bir kitap haline gelecek. Hı hı. Bundan sonra kitaplar öyle yani eski fotoğraf notları dergisinin formatında ama bir kitap şeklinde hı hı. devam edecek. Farklı fotoğrafçıları farklı işleri ama süreçte yine Gezi Direnişi kitabında olduğu gibi kolektif çalışmalara da yer verecek. 2015 ya da 2016 başında çıkacak olan sayı muhtemelen İstanbul'daki o büyük hayatı alt üst eden kentsel dönüşümü. İçeren hemen hemen İstanbul'da karşılaştığımız bütün yıkım alanlarını görmemizi sağlayacak bir e, kitap olarak hazırlanacak. Hı hı. Bunun gibi yine hem bireysel işlerin olduğu hem de kolektif çalışmaların olduğu bir kitap olarak devam edecek yayınlarını. Yani aslında hani belki bu kadar örneğin üzerine şunu sorabilirim. Yani siz fotoğrafçı kimliğinizle mi e, eylemlilik içerisinde bulunuyorsunuz? Yoksa aslında hani yücel olarak aktivist kimliğiniz var ve fotoğraf hmm. bunu aracı mı oluyor yani o aktivist hareketliliğinizi hmm. e, ortaya koyduğunuz aracınız mı oluyor? Zaten öteden beri fotoğrafı ben hiçbir zaman hani asli bir unsur olarak görmedim o, o ne yapıyorsam yapayım bir araçtı dolayısıyla hmm. da e, hani politik reflekslerimi de kullanırken e, fotoğrafı devreye sokuyorum ve fotoğrafı araç olarak kullanıyorum bu e, hani herhangi bir ee, enstrüman kullanan insanların Elindeki aracı aynı zamanda Hayatlarının politik yanlarını da Sergileyebilecekleri ve paylaşabilecekleri Birer alet olarak gördüğüm için yani Benim için çok doğal bir sonuç bu ee, Ressam olsaydım herhalde resmi aynı şekilde kullanırdım hı hı. İşte Tiyatrocu olsaydım tiyatromu aynı şekilde kullanırdım Herhalde dolayısıyla Herhangi bir eylemde ya da etkinlikte e, kendimi şey olarak ayırt edemiyorum açıkçası. Yani şimdi ben burada Yüce Atuncu olarak hı hı. mı varım? Fotoğrafçı kimliğimle mi varım? Gazeteci kimliğimle mi varım? E, bunların hepsi bende bir bütün. E, sadece çok belirgin bir kimlik kullanımı söz konusuysa Özellikle gazetecilik yaparken. E, tabii ki biraz daha e, gazetecilik kimliğinin getirdiği bir şekilde e, asla tarafsız değil. Taraflılığı koruyarak ve taraflı olunması gerektiğinde söyleyerek ama hakkaniyetli davranmayı unutmadan kendime bir konum belirlemeyi tercih ediyorum. Muhtemelen belki de birçok kişinin kendince kendinin durduğu yeri tarifi de farklıdır. Hani o yüzden bunu size güzel özellikle diyerek <gülüyor> sormayı istedim. Ee, peki yani biraz fotoğraf saymamak mı lazım bilmiyorum ama... şimdi ...önceden fotoğraf makinesi olan insanlar çekiyorlardı... ...ve bunlar işte bize ulaşıyordu, haber oluyordu. Sosyal medyayla birlikte, işte telefonlarımızın kameralarıyla birlikte... ...bu bayağı genişledi. Yani hmm. işte haber hemen yayılabiliyor. Gezi zamanı da aynı şey oldu. Özellikle bunun gücünü o zaman gördük ama... ...bir yerden sonra artık şiddeti de normalleştirmeye başlıyoruz. Yani ben o 1 Haziran günü gördüğüm ilk kanda... Titreyerek ağlamışken 15. günde yine çok üzülüyorsunuz ama sanki çok üzücü bir şekilde daha normalleşiyor hı hı. yani bu fotoğrafın iyi yanı mı kötü yanı mı yoksa insanların bunu kullanırken ki niyeti mi ne oluyor yani bu ben bunun içinden bir türlü çıkamıyorum çünkü o şiddetin benim için normal hale gelmesi beni üzüyor hı hı. olmaması gerektiğini düşünüyorum. Aslı sanıyorum bunun konuşarak altından kalkabileceğimiz evet, bir konu bir değil. Bir programda daha yapabiliriz. <gülüyor> <sanki gülüyor> Suzan Sontak. Evet, bununla e, bir kitap yazmış. Koca bir kitap evet. yapmış bunun. Hani o, ta, o kitap da tartışmayı sonlandırabilen bir kitap değil. Evet, değil. E, çünkü e, biz şiddeti göstermek zorundayız. Bunun başka hiçbir şey yok, açıklaması yok. Sadece şiddeti aktarırken başkalarına... ...hani oralarda duracağımız noktayı... ...yani fotoğraf karelerimizi oluştururken... E, seçeceğimiz bir duruş noktasının olması gerekiyor. Biz e, şiddeti güzelleyen fotoğraflar çekmemek hı hı. suretiyle belki kendimize bir çeki düzen verebiliriz. Yani o işte insanların pornografi diye adlandırdığı evet. türdeki fotoğrafları çekmeyerek kendimize doğru bir yer e, belirleyebiliriz. Ama o fotoğrafları çekmezsek e, iletişim kanallarımız zaten sınırlı, e, zaten deformasyonla dolu hı hı. bir dünyada yaşıyoruz. Ee, biz bir şekilde haber ulaştırmak zorundayız, bir şekilde e, yaşanan anların fotoğraflarını paylaşmak ve göstermek zorundayız. Nerede olup bittiğini insanların bilmesi gerektiği için. Hı hı. O nedenle duruş noktası doğru olarak saptandığı takdirde bana kalırsa şiddetin fotoğrafı çekilmeye devam edilmeli. Hı hı. Susan Sontag'ın Başkalarının Acısına Bakmak, bakmak hı hı. kitabı merak edenler için. Ee, peki programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Kolektif işlerin yanında sizin de bireysel olarak gerçekleştirdiğiniz işler var. Hani ne kadar vakit bulabiliyorsunuz fotoğrafhanenin yoğunluğu da var. Ama böyle onlardan birkaç örnekle ya da varsa şu an üzerine çalıştığınız bir şey onu konuşalım isterim. Ne yazık ki işte hakikaten de günlük hayatın içerisinde eskisi kadar fotoğraf çekemiyorum. Hani bu bir yandan benim tercihim ama bir yandan da işte Ser'de yıllardır fotoğraf çekiyor olmanın getirdiği bir heyecan hala var. Çekmek istiyorum tabii ki. Ee, şu sırada çalıştığım uzun solutu bir iş yok ee, ama e, işte 2012 yılından itibaren daha henüz Gezi Parkı hakkında söylentiler başladığı andan itibaren Gezi Parkı'nı e, karış karış seçerek, e, çekerek, e, gecesini, gündüzünü, her türlü hava koşulunu filan fotoğraflayarak e, yoğun bir Gezi Parkı e, arşivi oluşturmuştum kendime. Arkasından da bu süreç yaşanmaya başlayınca son zamanlarda yaptığım en geniş kapsamlı belgeleme işi oldu diyebilirim herhalde hı hı. gezi süreci. Ee, onun dışında küçük küçük geziler yapıyorum zaman zaman. Oralarda çektiğim bazı fotoğraf serileri oluşuyor. Ee, ama uzun soluklu son yaptığım iş gezi parkını anlatan ve arkasından gezi direnişiyle de birleşip gelişen büyüyen. Ee, hani İstanbul'un şehrin ülkenin Belki de son yıllarına damga vuran o siyasi hareketi ee, Onun dışında böyle küçük röportajlarım da şeyde yayınlanmaya devam edecek zaten ee, şimdi ilk sayısında yeni çıkacak ilk sayısında fotoğraf notlarının e, bugüne kadar sadece bir kere de bir yerde yayınlanmış olan bir oturak alemi diye enteresan bir hı. çalışma var ee, onu paylaşmış olacağım ee, Konya civarında e, gerçekleşen bir ee, çok kadim bir e, taşra kültürünün eğlencesi e, si diyebileceğimiz bir iş O yayınlanacak mesela onun heyecanı duyuyorum ee, Önceki çalışmalarınızın da bazılarının yer aldığı bir web siteniz var Belki onu da e, merak edenler için bir anabiliriz Evet yücatunca.munfrid.com adresinde e, çalışmalarından kesitler gözülebilir hı hı. E, Çok fazla fotoğrafı yok ama yine de parça parça neler yaptığımı ...görmek isteyenler bakabilir oradan. Ee, Galata Fotoğraf öğrencilerin ve oradaki fotoğrafçıların da aslında işlerini koydukları... Bu ...daha sıcak haberlerin olduğu ajanstabloid.com sitesi var. Oradan Hı -hı. da çalışmalar takip edilebilir. Ve bu çalışmaların içerisine yer almak isteyenler, fotoğrafla ilgilenen insanlar da Galata Fotoğraf uğrayabilirler. Sizi Kesinlikle. orada bulabilirler sanıyorum Kesinlikle. günün birçok saatinde. Hı -hı. Galata Fotoğraf Hanesi Galata'da adı üzerinde. <gülüyor> Hemen bir Google'larsanız zaten. En mugursunuz. azından şimdilik Galata'dayız yani. Evet. <gülüyor> Hala Galata'da o da ayrı bir konumuz olabilir. <gülüyor> Kiralar vesaireler. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben de için. teşekkür ederim. Ee, Çok teşekkür Aslı. Görüşmek üzere. Tekrar e, Açık Radyo dinleyicileri. Önümüzdeki hafta Salı günü Sanat Hayat programı tekrar sizinle olacak. Konuğumuz Hayat Nova korusu olacak. İyi günler. Sanat Hayat Kültür, sanat ve tasarıma dair alternatif sohbetler. Hazırlayan ve sunan Aslı Kırbaş.